peçe mi yoksa çarşaf mı daha efsaldir? Bazı hocalarımız peçenin tesettüre uygun olmadığı görüşünde sizin bu konu hakkındaki görüşünüz nedir? Cumhur'un görüşü burada çarşaftan yanadır. Neden öyledir? Çünkü وَقُلْ Şimdi orada illa ma zahara minha el ve yüzdür Cumhur'a göre yine Esma hadisinde de innel mara iza belegatil mahid la yehillu en yura minha illa hâza ve hâza diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. el ve yüzü istisna ediyor o zaman el yüz istisna ediliyorsa tabi belli durumlar bundan istisna edilebilir yani istisnadan da istisna olabilir ama Cumhur'un görüşü el ve yüzü kadın Belli bir noktada açabilir. Onun dışında bütün bedeni kadının bütün bedeni ârettir. Örtmesi gerekir. Ee, Ahmet bin Hambel peçeyi söyler. Onun dışındaki fukahamız cumhurun görüşü yani el ve yüz açılabilir. Yani asıl burada ihtilaf noktası neresidir? El ve yüzdür. El ve yüz açılmaz diyen Ahmet bin Hambel gibi rahmetullah hali onlar peçeyi söylüyorlar. İşte ayet-i kerime açılabileceğini söylüyor diyenler onlar da çarşaf, ferace olabilir. İşte geniş olması şartıyla, bedeni vasfetmemesi koşuluyla Fahri de bunun bir tarafına koyabiliriz ama fazileti Tabii ki çarşaf olur. Yani sahabe kadınlarından peçe takanlarda olmuş Ebu Davud'un rivayeti var in urze ibni felen urze hayay. Kadın geliyor muharebe alanına, Oğlu şehit olmuş ama yüzü gözü her tarafı kapalı. Diyorlar ki yani bu nasıl bir hal ki oğlun vefat etmiş, şehit olmuş ama sen hala yüzünü bile açmıyorsun. O da diyor ki evladımı kaybettim diye hayamı kaybetmem diyor. Yani böyle kadınlar da var. Efendim biz o yanlıştır demeyiz ama cumhurun kanaati nedir? El ve yüzün açılabileceği noktasındadır. Tabii bunu da şöyle, şuralardan böyle yapmak daha doğru olur.